49 numaralı konu Halit bin Velid'in Fars halkına mektup yazması. Evet, Halit bin Velid Fars halkına bir mektup yazarak onları İslam'a davet etti. Mektupta şunlar yazıyordu: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu mektup Halit bin Velid'den Rüstem, Mehran ve Fars halkı ordusunadır. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Bunlardan sonra biz sizi İslam'a davet ediyoruz. Eğer İslam'a girmek istemezseniz zelil kimseler olarak bize haraç veriniz. Eğer bunu da yapmay olursanız bizim öyle bir ordumuz vardır ki siz içkiyi nasıl seviyorsanız onlar da Allah yolunda şehit olmayı, öldürülmeyi seviyorlar, selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.